erkek ve kadının diyor tokalaşmasında haram işleyerek bu harama giriyorsak bir ahirette bunun cezası veya ahirette ceza çekecek miyiz? Aleyhisselatü vesselam Aleyhissalatu vesselam sahih hadiste diyor ki bir erkeğin bir ona haram olan bir kadın kadına dokunması veya tokalaşması diyor kafasına kafasına balyozla diyor çivi çakmaktan çok daha çok daha beterdir. Ve kesinlikle İslam'da nikaha düşen nikaha düşen erkek ve kadının birbirine nikah'e düşen kadın ve erkeklerin birbirleriyle tokalaşması, musafa yapması kesinlikle haramdır, haramdır, haramdır. Dolayısıyla haram ise bu haram üzerinde, bu masiyet üzerinde öldüyseler bu kişiler Allah'ın Allah'ın mesiyeti altında kalırlar. Bu masiyettir yüzde yüz kesinlikle. Ve bu bu mahsiyetten tövbe etmeden ölseler Allah'ın rahmetine kalmış. Allah dilerse onları affeder, dilerse onlara azap verir. Tamam mı? İman üzerinde öldüyseler, eğer onları musamaha etmeyecek, onlara azap verecekse, ey hak ettikleri kadar, ceza hak ettikleri kadar onlara ceza verdikten sonra tekrar cennete götürecek. Allahu alem.